İyi insan olmak istiyorum ve kendimi kurtaramıyorum ama. Namazın ne olduğunu bilmiyorum, oruç tutuyorum, orucun ne olduğunu bildiğim yok. Durduk kıyama, uyduk kalabalığa, namaz öyle gidiyor diye. Ben kulum, Allahü Teala beni halk etmiş, öyle bir kurbiyet var ki bu namazda bulunuyor bu iş. Hiç farkında ama. Mesela ne diyoruz ki sonunda? Secde et, yaklaş diyor, bitti o kadar. Kendisi diyor, kendisi zat-ı uluhiyyeti. Benahru ekrebi ileyhi bin habril verid. Ben seccan namazınızdan size sizden yakarım diyor Allah-u Siz bana uzaksınız diyor. Secde et. Uyanık secde et ama. Secde et bana yaklaş diyor. Adliyetle mağbudiyetin birleştiği hususat anı secdedir. E bunu Müslüman namaz kılıyor bilmiyor. Vurmuş, sırrını ne olacak talihye. Secdeyi bile bile namaz kılacak. İrfan sahibi olacak. Namazdan olursa iş bitmiyor yani. İrfan olursa bilmez. Aç dur aksınma kadar. Güzel bir şey ama... İzralım yaramızı. Biz öyle istemiyoruz. Allah öyle istemiyor. Allah ne diyor icraciler Hazretleri bütün mahlukatın mevcudiyatı ey insan o seni çalketti mi seni kendini çalketti mi? İnsan o Allah olmuş. Melek felak ne varsa işte ne görüyoruz hepsi insan için alk olmuş. Bütün öyle. İnsan ne varsa var. İnsan. Var. Ne varsa Adem'de var. Bu nasıl ispat edeceğiz? Görmüyor musun? Habibini insandan seçmiş? Melekler seçmemiş mi? Sevgilisi biz insan Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Allah habibi. Bravo.